Bölüm 226. Zilhicce ayında tutulan oruç. Hadis 1250. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah katında daha sevimlidir. Bunun üzerine, Ey Allah'ın Rasûlü! Allah yolunda yapılacak cihat da mı üstün değildir? Dediler. Evet. Allah yolunda yapılacak cihat da. Ancak, malını ve canını tehlikeye sokup, cihada çıkan ve şehid olup geri dönemeyen kimsenin cihadı, Bundan sevgilidir." buyurdu.